Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu onların alışverişte faiz gibidir demelerindendir. Halbuki alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbin'den bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir. Hakkındaki hüküm de. Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Allah faizin bereketini eksiltir. Zekat ve sadakaları ise nemalandırır. Hem Allah kâfirlikte ileri giden, günahta ısrarlı hiçbir kimseyi sevmez. İman eden, makbul ve güzel işler yapanların Namazı hakkıyla ifa eden, zekat verenlerin işte onların Rableri nezdinde mükafatları vardır. Onlar için hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer mümin iseniz geri kalan faizi terk edin. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü tarafından size savaş açıldığını biliniz. Eğer faizcilikten tövbe ederseniz, sermayeleriniz sizindir. Böylece ne haksızlık eder, ne de haksızlığa uğrarsınız. Eğer borçlu sıkıntıda ise, kolaylığa çıkıncaya kadar, ona mühlet verin. Şayet bilirseniz, alacağınızı bağışlamanız, sizin için daha da hayırlıdır. Öyle bir günde rezil olmaktan sakının ki, o gün, Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sonra her kişiye, kazandığının karşılığı tamamen ödenecek ve kendilerine asla haksızlık edilmeyecektir.